Selamun aleyküm arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bugün Hazreti Rasul'ün örnekliği çerçevesinde sunduğumuz Medine'de gelen hükümler sunumunun 14.'sını sunuyorum. Alt başlığımız bireysel hükümler 6. bölüm, kişisel gelişim 6. bölüm. Müslüman olarak Müslüman kardeşlerimizin uyarılarına kulak verme bugünkü üzerinde duracağımız konu bu. Müslüman olarak Müslüman kardeşlerimizin uyarılarına cevap vermek. Müslümanların kişisel gelişiminde belki de en önemli konulardan birisi Müslümanların, Müslüman kardeşlerinin uyarılarıyla kendini geliştirmesidir. Her insanın doğal olarak kendini bütünleştirdiği, kendi aklıyla, muhakemesiyle, iradesiyle, kalbiyle kendini tatmin ettiği konular vardır. Hiçbir zaman İnsanlar kendisiyle bütünleştirdikleri konularda söz söyletmez. Çünkü orada insan kendi iç dünyasında zaten doğru görmüştür, doğru bulmuştur, muhakemesi, aklı o konuda tatmin olmuştur. Biz istediğimiz kadar cahil, bilgili, bilinçli, bilinçsiz diyelim fark etmez. Her insan kendi içinde bütünleşmiştir. Yani bir arkadaşımıza bir şey söyleyeceğimiz zaman şunu unutmayalım ki karşımızdaki insanın kültürü ne olursa olsun, inandıkları ne kadar bize göre saçmalık olursa olsun o kendi içinde o bilgileri bütünleştirmiştir, kendi içinde dengesini bulmuştur. Her insan kendi içinde bütünleşir. Putperest Arap, putperestlik inancıyla kendini bütünleştirmiştir. Mesela Yahudi, hahamlarının ürettiği de kendini bütünleştirmiştir. Hristiyan, rahiplerinin ürettikleri Hristiyanlıkla kendini bütünleştirmiştir. Müslümanlar, geleneksel yapılarından gelen tarikatlarıyla, mezhepleriyle, cemaatleriyle, partileriyle kendilerini bütünleştirmişlerdir. Denge dediğimiz husus, insanın kendi içinde bütünleşmesinden ibarettir. Biz kendi dengelerimize göre başkalarını dengesiz bulabiliriz. Bizim dengesiz bulduklarımız kendi işlerinde kendi dengelerini bulmuşlardır. Biz ne kadar onların saçma sapan, dengesiz, absürt bir şekilde bir şeylere inandıklarını iddia etsek de onlar da aynı şekilde bizi suçlayabilirler. Müslümanlara Allah'ın öğrettiği şey, Müslüman bir kişidir. Müslümanlar ise bir ümmettir. Onlar birbirleriyle istişare ederek bir kişinin gücünü ümmet gücüne çıkarırlar. Allah bize bunu öğretir. Yani siz bir kişisiniz, birden fazla iseniz o zaman güçlerinizi birleştirerek kişi gücünü ümmet gücüne çıkarın der Allah. Nasıl olacak? İstişareyle, sosyal dayanışmayla, fikir alışverişiyle, bütünleşmekle. Ümmet bir Müslümanı içine alır, kendi gücünü kişiye yükler. Ümmetin gücü farklı aklı, farklı muhakemesi, farklı iradesi, farklı özellikleri olan Müslümanların bütün bu farklılıklarıyla birbirlerini zenginleştirmeleridir. Tabii bütün bunların oluşabilmesi için Müslümanların bencillikten kurtulup gözlerini, kulaklarını, aklını, mantığını, iradesini ümmete açmaları gerekir. Ama her Müslümanın gözleri, kulakları, aklı, mantığı, iradesi kendisi için bir kale olursa, içine kendinden başka hiçbir şeyi almazsa, günümüz söylemindeki gibi bireysel bilinciyle zırhlanıp korunursa kişi olarak kalır, ümmetin gücüne ulaşamaz, ümmetin gücüne ulaşabilmesi için ümmete açık olması gerekmektedir. İstişareyi esas almaları Allah tarafından öğütlenen Müslümanlar artık her yönüyle birbirleriyle kucaklaşmaları gerekir. Elbette bu kucaklaşma Müslümanın Müslümanı sürekli övmesi, sürekli tatif etmesi, sürekli şımartması şeklinde olmayacaktır. Müslümanlar birbirlerinin doğrularını tasdik ederken birbirlerinin eksikliklerini de birbirlerine söyleyeceklerdir. Bu normal bir şeydir. Zira ancak Müslümanlar birbirlerinin eksikliklerini yüzlerine söyleyerek, onların hatalı gidişlerini engelleyerek Allah'ın yolunda en az hatalı hale gelirler. Böylece sen benim, ben senin hatanı söyleyerek birbirimizi güçlendiririz. Çünkü hataları kendimiz göremeyiz. Kendi hatalarımızı kendimiz görebilir miyiz? Toplumsal deyimimizle hiç kimse ayranım, ekşi demez. Hemen herkes kendisini sudan çıkmış ak kaşık olarak görebilir. İşte bu noktada Allah ayetlerinin özetinde diyor ki, Sizler müminler olarak birbirinizi ümmet bilinciyle tamamlayacaksınız. Güçlerinizi birleştireceksiniz. Eksikliklerinizi birbirinize hatırlatarak düzelteceksiniz. Böylece birbirinize örnek olacak, ümmet olarak da bütün insanlığa örnek olacaksınız. Tabi bu bilgiye, bu bilince aykırı hareket edenler olabilecektir. Onun için Allah bu gidişattan sapanlardan da haber veriyor. Bakara suresinin 206. ayetinde böylesine, Allah'tan kork denilince benlik ve gurur kendisini günaha sevk eder. Ona cehennem yeter. O ne kötü yerdir diyor. Allah'ın çizdiği gidişattan sapanlar, yanlış yapıyorsun, Allah'tan kork denilince benlik ve gurura kapılırlar. Benlikleri, gururları yüzlerine vurur. Öfkelerinden yüzleri kararır. Ne yapacaklarını bilemezler. Sanki akıllarına, muhakemelerine, iradelerine, benliklerine saldırılmış gibi hareket ederler. Derhal müdafaaya geçerler. Müslümanların birbirlerine yardımını unuturlar. İstişareyi unuturlar. Eksikliği hatırlatılınca Allah'tan kork, hatana düzelt denilince ayranları kabarır. Kendilerinin hatasız olduklarını vurgulamak için öfkelenir, üste çıkmaya çalışırlar. İşte tam bu noktada Müslümanların Müslümanları uyaracağı hatalar nedir? Allah'a göre hata nedir? İslam'ın temeline, kurallarına göre hata nedir? Bir Müslüman Allah'ın ayetlerini okuyarak varmış olduğu bir sonuca bir yoruma karşılık karşısındaki insan farklı bir yorum yaptı diye uyarırsa bu uyarı hata mıdır? Hatanın uyarısı mıdır? Bu uyarı mıdır? Müslümanların diğer Müslümanlara göre farklı yorum yapmaları hata mıdır? Sorular karşılığında biz gerçeği bulmak zorundayız. Kime göre hata? Hata sayılacaktır. Kimine göre? Biz insanlar kendimize göre hatalar görebiliriz. Bizim hata gördüklerimiz gerçekten hata mıdır? Allah'tan kork diyeceğimiz Müslüman kişi bize göre hata yapmışsa onu Allah'tan korkmaya davet edebilir miyiz? Mesela herhangi bir Müslüman kardeşimiz ayetlerden anladığı bir yorumdan dolayı karşısındaki kişinin yorumunu beğenmezse kendi yorumuna davet etmek için diğer arkadaşının yorumunu örnekleyelim hatalı gördüğü için Allah'tan kork. Böyle yorumlanır mı? Diyebilir mi? İki tane yorum karşı karşıya. Birisi üste çıkıp Allah'tan kork. Niye benim gibi yorumlamıyorsun diyebilir mi? Onu hatalı görebilir mi? Dikkat ederseniz konuyla ilgili o kadar çok soru sorduk ki konu dağılıp gitti. Unutmayalım ki Hiçbir Müslüman kardeşimiz kendisinin hatalı gördüğü bir şey için mümin kardeşini Allah'tan kork diyerek uyarmaya hakkı yoktur. Her şeyden önce hatasından dolayı korkutulacak kişi kime göre hata etmişse ona karşı korku duyması gerekir. Mesela örnekleyecek olursak Osman Veli'ye karşı hata yaptıysa ben niye Veli'ye bak şu konuda hatalısın Hasan'dan kork diyebilirim ki? Mesela bana karşı bir kişi hata yaptı. Ben bana karşı hata yapana karşı hatalı olan kişiye sen Hüseyin'den kork diyebilir miyim? Böyle bir şey dersen benim hatalı gördüğüm kişi ne alaka demez mi? Müslümanın Müslümanı hatası nedeniyle Allah'tan kork diye uyarabilmesi için hatalı kişi Allah'a karşı hata etmesi gerekir. Müslümanın Allah'a karşı hata işleyebilmesi demek kişinin Allah'ın bilgilerine, hükümlerine açıkça karşı gelerek hatalı davranması demektir. Bir insanın yorumuna, bir müfessirin yorumuna, bir müştehidin iştahına eğer karşı gelmişse bu hata sayılmaz çünkü bunlar ya bir müfessire karşı hata işlemiştir ya bir de karşı hata işlemiştir veyahut da herhangi bir o konuda yorum yapan bir Müslümana karşı hata işlemiştir ona göre ama Allah'a karşı işlenmiş sayılmaz bu. Çünkü onlar kişidir. Allah'a karşı hata olabilmesi için Allah'ın açıkça bildirdiği bilgilere ve hükümlere karşı hatalı davranması gerekir. Allah'ın bilgileri ayetlerinde açık seçik bildirdikleridir. Allah'ın hükümleri Allah'ın ayetlerinde açık seçik hükmettikleridir. Bir Müslüman ayeti okuyarak ben bu ayetten şunu anlıyorum dese. Veya Kur'an'ı Arapçadan Türkçe'ye çevirip meal verirken, ben Arapça'da geçen kelime anlamlarından bunları seçerek çeviri yaptım diyerek tercihine göre çeviri yapmışsa, aynı ayeti başka bir meal veren kişi başka şekilde çevirebiliyor ise, ayetlerin tefsirlerinde farklı müfessirler, farklı anlatımlar verebiliyor ise, Kişilerin farklı anlamlarından, anlatımlarından doğan bilgiler Allah'ın bilgileri olmaz. Bu bilgiler kişilerin Allah'ın ayetlerinden anladığı bilgilerdir. Müslümanların kültürlerine, yaklaşımlarına, akıl yürütmelerine, muhakeme kurmalarına göre farklı anlayacakları, anlatacakları ayetlerin anlamları, ayetlerin bilgisi sayılmaz. Dolayısıyla herhangi bir kişi kişilerin anlayışlarına, anlatımlarına karşı gelirse, ters düşerse hata etmiş olmaz. Mesela ben şu ayetten şunu anlıyorum dediğimde bir başkası da ben de bu ayetten bunu anlıyorum dediğinde, bizler birbirimizi ve üçüncü kişiyi kendi anlayışlarımıza ters düştüğü için Allah'tan kork diye uyaramayız. Bunu yaparsak uyardığımız kişi şunu deme hakkına sahip olacaktır. Kardeşler kendi yorumlarınıza inanmadığım için beni hangi hakla Allah'tan kork diye uyarıyorsunuz ayıp değil mi? Siz kim oluyorsunuz deme hakkına sahiptir. Mesela bir sohbet meclisinde konuşuyoruz, bir ayet üzerinde farklı düşünceler ileri sürdük. İçimizden biri kendi yorumuna uymadığımız için bizi Allah'tan korkmamakla suçlayabilir mi? Bir kişiye Allah'tan kork diyebilmemiz için kişinin anlamı sabit, yoruma kapalı, hiçbir şekilde Müslümanların farklı anlamayacakları, herkesin ayrı şekilde anlayacağı bilgilere ters düşmesi gerekir. Yani anlam itibariyle muhkem bir ayete ters düşmesi gerekir. Kişi o zaman Allah'ın ayetle bildirdiği bilgilere ters düşmüştür. Bu nedenle kişiye bak bizi ilgilendiren bir şey yok. Ama sen Allah'ın açıkça bildirdiği muhkem bir ayetine ters düşüyorsun. Allah'tan korkmaz mısın diyebiliriz. O zaman kişinin şu sözü söyleme hakkı yoktur. Sana ne kardeşim ben senin yorumuna mı ters düştüm deme hakkına sahip değildir. Aynı şekilde bir Müslüman ayet okuyarak, ayetten yorumuyla yapılması ve yapılmaması gereken bir hüküm çıkarmışsa, yani iştahat etmişse, ben bu ayete göre şunu helal olarak görüyorum veya şunu haram olarak görüyorum veya şunu farz olarak görüyorum demişse, iştahaden demişse, açıkça ayetin bir hükmü yoksa, mesela Allah size orucu farz kıldı gibi bir açık hüküm yoksa veya şunları, şunları, şunları, şunları, şunları haram kıldı diye saydığı gibi Direk kendi ifadesiyle haram kıldığına dair veya şunları şunları size helal kıldı gibi direkt helal hükmü verdiği bir hüküm yoksa. Ama kişiler ayetlerden anladığı şekilde helal ve haram hükümleri çıkardıysa neyle? İstihaden çıkardılarsa. Aynı şekilde başka Müslümanlar da yorumlarıyla farklı hükümler çıkarabiliyor ise o zaman iştihatla ortaya konulan hükümler Allah'ın hükmü olmaz. Kişilerin kendi akıl yürütmelerine, kendi muhakeme kurmalarına, kendi kültürlerine göre vardığı sonuçlar olur. Allah'ın hükmü olabilmesi için açıkça, muhkem bir ayetle Allah'ın şu farzdır, şu helaldir, şu haramdır demesi gerekir. Hiçbir Müslümanı kişilerin iştahatlarına, yorumlarına aykırı davrandığı için Allah'tan kork diye uyaramayız. Müslümanları Allah'tan kork diye uyarabilmemiz için onun açıkça muhkem bir ayetle Allah'ın helal, haram, farz dediğine ters düşmesi gerekir. Değilse kişi size ne kardeşim diyebilir ve sizin veya başkalarının aklıyla, muhakemesiyle, iradesiyle, kültürüyle, anlayışıyla, yorumuyla, iştahalı hareket etmek zorunda değilim. Asıl siz haddinizi bilin, hiç kimse beni bir kişinin tavrına, yorumuna aykırı davrandığım için Allah'tan kork diye suçlayamaz diyebilir. Kısaca Müslüman'ın ayetlere göre kişisel gelişim çerçevesinde Müslüman kardeşlerini kendi yorumlarına, kendi hükümlerine, ayetlerden anladıklarına ters düştüğü için Allah'tan kork uyarısıyla uyarmaya hakkı yoktur. Aynı şekilde başka Müslümanların yorumlarına, hükümlerine, ayetlerine, ayetlerden anladıklarına göre de ters düştüğü için Allah'tan kork uyarısıyla uyaramaz. Mesela bir ayeti Ebu Hanife şöyle anlamış ve bundan da şu hükmü çıkarmış. İmam Şafi şöyle anlamış ondan da bir hüküm çıkarmış. İmam Ahmet bin Hanbel şöyle anlamış ve ondan da bir hüküm çıkarmış. Şimdi bir kişiyi bu müştehitlerin kararlarına, İştahatlarına aykırı geldiği için sen Allah'tan kork diyemeyiz. Böyle yaparsa kişi o zaman asıl yanlışı yapan kendisi olur. Asıl Allah'tan korkması gereken kendisi olur. Allah'ın Bakara suresinin 206. ayetiyle bize haber verdiği kişi Allah'ın açık seçik bilgilerine, hükümlerine ters düşen, aykırı davranan kişilerdir. Onlar mümin kardeşleri tarafından uyarıldığında benliklerini öne çıkarırlar, gururlarına kapılırlar. Böylece benliklerini öne sürerek, gururlarıyla hareket ederek düzelme yerine iyice azarak Allah'tan korkmadıklarını gösterirler. Tabii bu noktada uyaran Müslümanın da tavrı önemlidir. Sanki ezercesine, intikam alırcasına, haddini bildirircesine mümin kardeşinin bir hatasını görünce hemen Allah'tan kork diyen Müslüman, aslında mümin kardeşini uyarmamış, aksine Allah'la korkutarak kendi benliğini öne çıkarmıştır. Kendi gururunu okşamıştır. Halbuki Müslümana düşen görev mümin kardeşini geliştirmek, hatalarından dönmesine yardımcı olmaktır. Ama bugün ne yapıyoruz? Tersini yapıyoruz. Ters mi düştü? Ayete, ayetin açık hükmüne tamam. Sen sapıksın, sen kafirsin, sen müşriksin diyoruz. Halbuki uyarılması gereken kişi onun mümin kardeşidir. Hata olabilir, eksik olabilir, yanlış anlamış olabilir veya o an şeytana kapılmış olabilir. Müslüman, mümin kardeşinin ben duygularını kabartarak onu gurura sevk edecek şekilde üzerine yürümeyecek. bunu ona göre ayarlayacaktır. Mesela sert bir şekilde sen bu hareketinle Allah'ın ayetine aykırı davranıyorsun. Sen hiç Allah'tan korkmaz mısın diye uyarabiliriz veya aksine bak güzel kardeşim, Müslümanlar olarak Allah'ın açık hükümlerine aykırı davranmamamız gerekir. Bazen gaflete kapılarak bunu yapıyoruz. Ben de zaman zaman benzeri hatalar yapıyorum. Belki yanlış görmüşümdür, yanlış anlamışımdır. Ama senin şu konuda Allah'ın ayetlerine ters düştüğünü görüyorum. Hani yanılıyor da olabilirim Allah bizi bu tür yanlışlıklarda kendisinden korkmamızı istiyor. Ben bir mümin kardeşin olarak sen de gördüğüm bu gerçeği sana söylemek istiyorum. Belki hata bendedir. Belki seni uyarırken asıl uyarılması gereken benimdir. Gel şu konuyu birlikte gözden geçirelim. Allah'tan korkan müminler olarak inşallah doğru yolu buluruz dediğimizde eminim ki benliği silinmiş, gurur kapıları kapanmış olacaktır. Bundan sonra kişi hala gururla kapılıyor, benini ortaya çıkarıyorsa kendi bileceği iştir. Müminler, müminlerin kardeşleridir. Onlar birbirlerine haddini bildiren, birbirlerinden intikam alan, birbirlerine üstünlük taslayanlar değildir. Aksine onlar birbirlerini tamamlayanlardır. Tamamlama işinde en güzel metodu uygulayanlardır. Bu konuda Allah müminlere yol gösteriyor. Alimran suresinin 134. ayetinde Allah diyor ki o takva sahipleri ki bollukta da darlıkta da Allah için harcarlar, öfkelerini yutarlar ve insanlara af ederler. Allah da güzel davranışta bulunanları sever. Yani bir Müslüman önce kardeşini nasıl af edeceğini bilendir. ...af yollarını arayandır. Bir Müslüman kendisine karşı yapılmış... ...hadsizliği bile affetmeyi düşünecek. Müslüman kardeşine kızmayacak. Ona karşı öfkelenmeyecektir. Takva sahibi ise. Onun için Müslüman kardeşler Allah'a yönelirler. Allah'tan affedilmeyi beklerler. Onun için affetmeyi öğrenmek isterler. Allah da Tövbe Suresinin 15. ayetinde şöyle der. Ve onların kalplerinden öfkeyi gidersin. Allah dilediğinin tövbesini kabul eder. Allah bilendir. Hikmet sahibidir der. Öfkenin giderilmesi, af kapılarının açılmasıdır. Allah başka bir konudan da söz eder. Mesela Enfal suresinin 29. ayetinde der ki, Ey iman edenler, eğer Allah'tan korkarsanız birlikte O size iyi ile kötüyü ayırt edecek bir anlayış verir. Suçlarınızı örter ve sizi bağışlar. Çünkü Allah büyük lütuf sahibidir demektedir. Şimdi ayetleri arka arkaya düşünelim. Allah'tan korkmak. Öfkeyi ortadan kaldırmak, af kapılarını açmak, kişisel gelişimde önemli duraklar olarak karşımıza çıkıyor. Bu duraklardan geçen insan iyi ile kötüyü ayırt edecek bir anlayışa ulaşır. Allah bunu başaran insanın suçlarını örter, örttüğü suçlardan bağışlar. Bakın konu nereye geliyor? Her insanın iç dünyasında kendisinin bildiği ama henüz insanların bilmediği, toplumun bilmediği, sadece kendisiyle Allah'ın bildiği suçlar vardır. Allah diyor ki, Allah'tan korkarsanız, af kapısını açarsanız, kardeşlerinizin suçları varsa onlardan vazgeçerseniz, onları Allah ile baş başa bırakırsanız, Allah da sizin hatalarınızdan vazgeçer. Sizin hatalarınızı gün yüzüne çıkarmaz, Allah ile sizin aranızda kalır. Buradan ne anlıyoruz? Bir Müslüman kardeşimizin hatasını gördük, Allah'tan korkacağız. Allah diyor ki öyle hemen koşturup Allah'tan kork demeyin. Önce görmezden gelin. Onu Rabbi'yle baş başa bırakın. Belki Rabbi'yle arasındaki gelişmede suç Rabbi'yle arasında kalır ve Rabbi onun suçundan, hatasından vazgeçer, ona doğru bir yol gösterir. İnsanların suçlarını, hatalarını hemen yüzlerine vurmayın ki Allah da sizin suçunuzu ortaya çıkarıp yüzünüze vurdurmasın. Peki ne zaman Müslüman mümin kardeşinin bir hatasını Allah'tan kork diyerek yüzüne karşı söyleyecek o zaman? Ne zaman mümin kardeşini uyaracak? İşte bu nokta sorunlu bir nokta. Dikkatinizi çöküyorum. Bu nokta sorunlu bir nokta. Uyarmada acele edenle kardeşinin suçunu örtmede mücadele eden arasında bir uzlaşma olacak. Bir tarafında uyarmak isteyecek, bir tarafında görmezden gelmek isteyecek. Müslüman acele etmemeyi öğrenecek bu aşamada. Mümin kardeşinin suçunu örttükçe kendisinin ortaya çıkmayan suçlarının da Allah tarafından örtüleceğini bilecek. Bu durumda suçlar örtülünce suça teşvik mi sayılacak? Bir anda elbette. İşte bu noktada Müslümanlar dikkatli olacaklar. Mümin kardeşlerini suça teşvik de etmeyecekler. Tam burada Enfal suresinin 29. ayetinde ne geliyor karşımıza? Ey iman edenler! Eğer Allah'tan korkarsanız hep birlikte O size iyi ile kötüyü ayırt edecek bir anlayış verir. Suçlarınızı örter ve sizi bağışlar. Çünkü Allah büyük lütuf sahibidir diyen Allah'ın anlatmak istediği gerçekleşecek. Allah hata yapmaktan korkan Müslümana iyi ile kötüyü ayırt edecek bir anlayış verir. Eğer kişi neyin iyi neyin kötü olduğu noktasında kararsız kalmışsa Allah korkan kişiye doğru yönde karar vermesini sağlayacaktır. Yani ben şimdi uyarayım mı uyarmayayım mı kararsız kaldım. İşte o noktada Rabbi ona bir yol gösterecektir İş dünyasında karar verecektir. Belki de bu doğru yön, bir Müslüman kardeşinin hatalı olduğunu gördüğünde ona gidip kardeşinde gördüğü hatayı kendisinin yaptığını söyleyerek bundan nasıl vazgeçebileceğini soracaktır. Bir usul uygulayacaktır. Onu incitmeden, onun benlik duygularına, gurur duygularını kapatmadan diyecektir ki ya benim böyle bir hatam var. Nasıl başarabilirim, bunu nasıl ortadan kaldırabilirim diye ondan akıl alacaktır. Belki daha farklı bir yolla örnekler verecektir. Bir arkadaşının, bir kardeşinin, bir tanıdığın hatasından söz ederek, isim vermeden, ondan onu düzeltmek için yardım isteyecektir. Mesela diyecektir ki ya benim bir arkadaşım var, şöyle bir hatası var. Aslında o hata o kişinin hatasıdır. Ama o kişiye senin hatan demeyecektir. Diyecektir ki bir kardeşim var, onun bir hatası var. Ben onu düzeltmek için çaba sarf ediyorum, bir türlü beceremiyorum. Sen bu konuda ne dersin diyecektir. Ondan bilgi isteyecektir. Bu konuda kendisine bilgi vermesini söyleyecektir. Toplumdaki hani kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla mantığını uygulayacaktır. Geçmişte toplumda bu tür uygulamalar yapıla gelmiştir. Hatalı kişi hedef dışı tutularak konu enine boyuna tartışılmıştır. Hatta konuyla ilgili sözün fazlası hatalı olan kişinin kendisine verilerek konuyu kişinin içselleştirilmesi istenecektir. Geçmişimde mesela güzel bir anı var. Hiç unutmam. Rahmetli Ercüment Özkan çok fazla sigara içerdi. Özellikle kış günleri odanın havasını temizlemek için sürekli pencere açmak zorunda kalırdık. Memlekete geldiği zaman, bizim yanımıza ziyarete geldiği zaman, biz ona gittiğimiz zaman. Bense o devrelerde sigarayı bırakmıştım. Benim arkadaşlarım da içmiyordu Isparta'daki arkadaşlarım. Abidin diye bir arkadaşımız vardı. Sigaradan nefret ederdi. da sözü böyle şey bir arkadaştı, direşi çekinmezdi. O derdi ki sürekli Ercüment Özkan'a, abi şu sigarayı azaltsan, dumansız bir havada sohbet edebilsek derdi. Beni örnek göstererek, bak Mehmet kardeşimiz içiyordu ama bıraktı diyordu. Ben de o dönemlerde sohbetlerde mümkün olduğu kadar içmiyordum o arkadaşlar rahatsız olmasın diye. Çünkü 5-6 kişilik grupla sohbet yapıyorduk. Sadece ben içiyordum. Ben de bıraktım. Sohbetler de bıraktım. Derken İktibas Dergisi'nin yeni sayısı geldi. Bu tür söylemlerin çoklaştığı bir sırada Ercüment Özkan e dergide sigara ve sigara içmek hakkında aleyhinde uzun açıklamalar yapıyor. Öyle yapmış. Ben henüz okumamıştım. Kardeşlerimizden Mustafa gelerek şöyle dedi. Ya Ercüment abi sigarayı bırakmış dedi. Dedim nereden biliyorsun? Hemen dergiyi gösterdi. Bak dedi bu sayıda sigara aleyhine ve sigara içenlerin aleyhine öyle yazılar yazmış ki aklın hayalin durur. Gerçekten bir okudum ana ha! acayip şekilde yazılar var. Neyse sevindik. Dedik ki İyi, Ercüment tabi de sigara bıraktı. Yanına gittiğimiz zaman o bize geldiği zaman şöyle tertepi savada güzel sohbetler yapacağız. Sonra birkaç sayıda devam etti bu yazılar. Üst üste devam etti. Aradan zaman geçti 5-6 ay gibi Isparta'ya geldi. Ne görelim elinde sigara içip duruyor. Abidin şaşırdı. Lafı da hemen oturtuyor. Abi senin itibastaki yazılardan sigarayı bıraktın zannettik. Bırakmamışsın içip duruyorsun. Ne oldu vaz mı geçtin diye esprili bir şekilde sordu. O da esprili bir şekilde şöyle cevap verdi. Yahu kendimi tiksindireyim diye yerden yere vuruyorum keratayı bir türlü beni bırakmıyor dedi. Bakın bu da bir metot. Yani oturuyor daktilonun başına o zaman bilgisayarlar yok daktilonun başına sigara aleyhine sürekli yazıyor. İçme aleyhinde bunun olumsuz yanlarını yazıyor. Kendisini de ortaya koyuyor ve diyor ki kendimi tiksindireyim diye yazıyorum ama sigara beni bir türlü bırakmıyor diyor. Ve biz de bu sözlerinde bayağı da gülmüştük o zaman. İşte burada mesela Ercümet yanlış gördüğü bir şeyi veya başkalarının kendinde yanlış gördüğü bir şeyi içselleştirerek sigara içtiği halde aleyhinde yazılar yazarak bilinç kazandırıyordu. Hem kendine hem de o sohbet ortamlarında böyle dumanlı bir havada sohbet etmenin mağduru olan kişileri rahatlatmak için ve diğerlerini de engellemek için. Onun için olumsuz bir şeyi içselleştirmek, düzeltmek için atılacak adımların başında gelir. Bizler mümin kardeşlerimizde gördüğümüz hataları ki hata kavramındaki hatalardan bahsediyorum. Biraz önce anlattım. Kendilerine türlü yollarla içselleştirerek onların olayı fark etmelerini sağlayabiliriz. Mesela arkadaş makale yazıyorsa fakat böyle bir eksikliği veya hatası varsa ondan kendisine gördüğümüz bir hatayı konu alan yazı yazmasını isteyebiliriz. Sen böyle yapıyorsun demeyiz. Eğer mesela sunum yapan bir arkadaşa ondan o konuda güzel bir sunum yapmasını isteyebiliriz. En yakın birimizin hatası olduğunu söyleyerek ondan akıl isteyebiliriz. Kendi hatamızın olduğunu söyleyerek bize yardım etmesini isteyebiliriz. O bize yardım ederken kendi hatasını anlayabilir, görebilir ve böylece belli bir sonuca varabiliriz. Pedagojik eğitimlerde insanları kırmadan, onların seviyelerine inerek, Onların içsel dünyalarına inerek farkına vardırmadan eğitme, düzeltme metotları uygulanmaktadır. Olgunluk, insanların hatalarını direkt yüzlerine vurup Allah'tan korkmalarını istemek değil, onları Allah ile tanıştırmaktır. Hangi olgunluktan bahsediyoruz? Müslümanların olgunluğundan bahsediyoruz. Müslümanların olgunluğu, insanların hatalarını mümin kardeşlerin hatalarını direkt yüzlerine vurmak değil, onları en güzel şekilde Allah ile tanıştırmaktır. Bütün bu çabalar Müslümanların, Müslüman kardeşlerinin benliklerini kabartmamaları, benliklerine saldırıda bulunmamaları, onlara kişisel savunma noktalarına getirmemeler içindir. Değilse bütün insanlar Allah tarafından kendini meşru müdafaa edecek tarzda yaratılmıştır. Dikkatinizi çekiyorum. İnsanın yaratılışına baktığımız zaman insan kendini koruma noktasında hemen içgüdüsel olarak meşru müdafaaya geçer. Canı tehlikeye girdiği için değil sadece. ...inandığı, bildiği, yaptığı bir şeye karşılık... ...siz ona bir şey söylerseniz o, o noktada da müdafaya geçer. Onu direkt hata olarak görmez. Kendi benliğine saldırılmış olur. Dünya yaşamında... Yaşamını, varlığını korumak üzere yaratılan insan, aklına, muhakemesine, iradesine, yaşamına, yorumuna, yaptıklarına karşı sorgulamalarda, suçlamalarda, uyarılarda kendini müdafaya geçecektir. Bu onun doğal yapısında var. İnsanların doğal yapısında var. Allah öyle yarattı. En saçma bir düşünceye bile sahip olsa, en absürt bir düşünceye bile sahip olsa, onun içsel dünyasında bir bütünlüğü, kendi varlığı. Dolayısıyla oraya karşı yapılacak bir saldırı hemen onun müdafaya geçmesine sebep olacak ve Allah'ın dediği gibi benliği öne çıkacak. Çünkü benliğini koruyor, gururu öne çıkacak. Çünkü kendisine benliğine karşı saldırılmış olarak görecek, gururu öne çıkacak. Yani kendini koruma içgüdüsüyle kendine güveni, kendine inancı ortaya çıkaracak ve bunu üstünlük mesavesine getirecek. İşte bu onun doğal yapısında var. Allah bizi uyarıyor bakın. O benliğini ortaya çıkarır ve gurura kapılır. Öyle yaratıldı. Müslüman'ın ayetleri anlaması demek... ...yaratılışı anlaması demektir. Biz niye okuyoruz? Allah'ın ayetlerini sürekli okuyoruz. Niçin okuyoruz? Ayetleri anlamak için. Peki anladığımız zaman ne olacak? Yaratılışı anlayacağız. İnsanın yaratılışını. Allah'ı anlayacağız yaratıcı olarak ve insanı yaratılışı anlayacağız... ...ve yaratılan varlıkları anlayacağız. Önce kendimizi, kendimizin dışındaki bütün varlıkları anlayacağız. Onların hikmetlerini, yaratılışın özelliklerini anlayacağız. Yaratılışı anlayan insan, insanı da anlayacak... İnsanı anlayan Müslümanlar, insanın duygularını, benliklerini, öfkelerini, gururlarını kabartmak istemeyeceklerdir. Allah müminleri bu konuda Resulünü örnek kılarak ne yapıyor? Yetiştiriyor. Temel bir eğitimden geçiriyor. Ve adeta özet olarak diyor ki, ey Müslüman, sen mümin kardeşini iten, horlayan, onu suça teşvik eden değilsin. Aksine sen onu kucaklayan, benliğinle sahip çıkan, onu Rabbin yolunda Arkadaş, kardeş bilensin, kendi canından, kanından kardeşine kusurlarına nasıl sahip çıkıyor isen, mümin kardeşinin kusurlarında da sahip çıkacaksın, aksi halde kardeşlik hukukuna aykırı davranan olursun. Allah müminlere Rasulü Muhammed'i örnek gösteriyor demiştik. Örnek gösterdiği Rasul için Allah Ali İmran suresinin 159. ayetinde ne diyor? O vakit Allah'tan bir rahmet ile onlara yumuşak davrandın. Şayet sen kaba, katı yürekli olsaydın. Ne yapar kaba ve katı yürekli kişiye? hemen insanların hatalarını yüzüne vurur. Ahkam olarak da hemen hükmünü verir ve cezalandırmasını da yapar. Değil mi? Kaba ve katı yürekli olan adam böyle demez. böyle yapmaz mı? Hiç şefkat yok. Hiç acıma yok. Hiç düşünme yok. Ardını ödününü düşünme yok. Onun hangi halle hali hürriyeti yaptı, o suçu nasıl işledi, o hatayı nasıl işledi böyle bir şey düşünmez. Kaba ve katı yürekli olan Şeriat böyle diyor der. Allah böyle hükm diyor der. Hemen şak hükmü verir, işi bitirir. Ama ne diyor Allah? Sana hatalı olarak gelenlere karşılık, eksik olarak gelenlere karşılık sen yumuşak tavrandın. Şayet sen kaba, katı yürekli olsaydın, hiç şüphesiz etrafından dağılıp giderlerdi. Şu halde onları af et. Affet diyor. Halbuki o kişiler Resul'e hata etmediler, dikkatinizi çekiyorum. Ayetin nüzulüne bakarsanız onlar Resul'ün kendisine hata etmişler değillerdi. Bağışlanmalarını için dua et. Bakın bağışlanmaları için dua et, iş hakkında onlara danış, onları hemen dışlama, onlara danış. Neden böyle oldu, ne oldu? Kararını verdiğin zaman da artık Allah'a dayan ve güven. Çünkü Allah kendisine dayanıp güvenenleri sever diyor. Resulün etrafındaki insanlara Allah'tan bir rahmet ile yumuşak davranması övüldü. Elbette Resul müminlerden hatalı olanları uyardı. Uyardı ama nasıl? Allah sadece Resul Muhammed'den örnek vermiyor ki. En zalim olanlardan biri olan Firavun'a Musa'yı gönderirken Allah diyor ki, bakın ne diyor? Taha suresinin 44. ayetinde. Musa'ya diyor ki Allah, ona yumuşak söz söyleyin. Belki o aklını başına alır veya korkar. Kime söyleniyor bu? Musa'ya. Kim için söyleniyor? Firavun'a. Firavun ki, bırakın bir ayeti yanlış anlamış veya bir ayete ters düşmüş. Kendini ilah görüyor. Zulmüyle insanları yeryüzünde bunaltıyor. Köleleştirmiş insanları. Kendini Tanrı yerine koymuş. Böyle olduğu halde Musa'ya Allah diyor ki, ona yumuşak söyleyin. Belki o da aklını başına alır veya korkar. Bu anlatımlar ışığında Bakara Suresinin 206. ayetini tekrar okuyalım. Böylesine Allah'tan kork denilince benlik ve gurur kendisini günaha sevk eder. Ona cehennem yeter, on ne kötü yerdir. Ben bu ayeti her okuduğumda hep kendime okumuşumdur. Bir kardeşime Allah'tan kork dersem, beni günaha sevk edecek benliğimi, gururumu ortaya nasıl çıkarmam diye düşünmüşümdür. Dikkatinizi çekiyorum. Ben şimdi gideceğim. Bir hatasından dolayı Allah'tan kork diyeceğim. İşte bu ayet o zaman diyorum ki, bu o kişiye karşı Allah'tan kork derken ben kendi Gururumu, kendi benliğimi nasıl ortaya çıkarmam? Ayeti tersinden okurum, kendimden okurum. Neden? Çünkü maazallah benim ortaya koyacağım, Allah'tan kork derken ortaya koyacağım benliğimi ortaya çıkarış, gururumu ortaya çıkarış, ters etki yaparak karşımdakinin de benliğini ve gururunu ortaya çıkarıp onu günaha sevk eder. Mümin kardeşimin benliğini, gururunu öne çıkararak nasıl onu günaha sevk etmem demem lazım. Hani böyle düşünmesem olay basit. Bir Müslüman kardeşimde hata gördüğümde hemen üzerine yürüyüp Allah'tan kork ya. Bak şu konuda hatalısın. Sen ne biçim Müslümansın? Sapık mısın sen? Kafir misin sen? Demek çok basit. Çok. O kadar basit ki. O zaman mümin kardeş olmanın sorumluluğunu üzerine almamışım. Sadece görünen yüzle ve görünen sözle hemen ahkamı kesmişim. Ama hiçbir sorumluluk üstlenmemişim demem. Böyle bir uyarıda bendeki benlik, bendeki gurur varsa uyardığım Müslüman kardeşimin benliğinin ortaya çıkmasına, onun gurura kapılmasına benim benliğim gururum sahip olduysa işte o zaman iş tehlikeye girdi. Kaş yapayım derken göz çıkarmışımdır. Peki ayette anlatıldığı gibi bir Müslüman kardeşimizin hatasını görünce onu Allah'tan kork diye uyarmayacak mıyız? Elbette uyaracağız. Ne zaman? İşte bu önemli. Hatalara ayyuka çıktığı zaman. Örtülemeyecek duruma geldiği zaman, yani öyle bir noktaya geldi ki örtülecek gibi değil yani. Hani örtmeye çalıştık ama örtemedik. Artık ay yukarı çıkmış. Gerçekten kişi Allah'ın açık seçik muhkem ayetlerine aykırı davrandığı zaman karşısına çıkıp Allah'tan kork sen Müslümansın diyeceğiz. Bakın Allah'tan kork sen Müslümansın diyeceğiz. Böyle şeyler yapmamalısın diyeceğiz. Mümin kardeşi olarak onu uyarmalıyız ki belki o zaman öğüt alır. Ama şunu söylemeyeceğiz, senin ayetlere aykırı davranışın var, hataların var, sen Müslüman değil misin demeyeceğiz. Müslüman değilsin de demeyeceğiz. Sen kafirsin, sen sapıksın da demeyeceğiz. Böyle dersek zaten iş tamamen bitmiştir. Böyle dersek kişiye hükmetmiş, onu suçlamış, onun cezasını kesmişizdir. Halbuki okuyup duruyoruz, din gününün sahibi Allah'tır. Zira o kişi böyle dediğimiz zaman kendisinin cehenneme postalandığını anlayacak, kendini korumak için de harekete geçecek, meşru müdafaa olarak kibire ve gurura kapılıp üzerimize yürüyecektir. Allah bize bir şeyi hatırlatıyor. Diyor ki, böyleleri yani hataları ayyuka çıkanlar... Böylece hiç kimseden korkmazcasına açıkça suç işleyenler uyarıldıklarında benliklerini öne çıkarırlar, gururlarına kapılırlar. Ayetin bir başka açılımı da. Onun için onların benliklerini öne çıkardığını gördüğünüzde, gururlarına kapıldığını gördüğünüzde üzerlerine gitmeyin. Onlar sizin üzerlerinize her gidişinizde sürekli benliklerini öne çıkaracaklar, gurura kapılacaklardır. Böylece cehenneme doğru gideceklerdir. Uyarın. Ama ısrar etmeyin. Söyleyin ama ısrar etmeyin. Onları iyice azdırmayın. Çünkü onlar zaten Allah'tan korkmazlar. Bu nedenle isyankarlıklarıyla size yönelirler. Öfkelerini size kusarlar. Size düşman olurlar. Sizin aleyhinize çalışmaya başlarlar. Çünkü onlar benliklerine, gururlarına, kendilerine ilah edinmişlerdir. Allah onları bize Furkan suresinin 43. ayetinde şöyle anlatıyor. Kötü duygularına, kendisine ilah edinen veya bir başka mealde nefsini ve arzularına, Kendisine ilah edinen veya bir başka mealde arzu ve heveslerini kendilerine ilah edinen kimseyi gördün mü? Sen ona koruyucu olabilir misin? diyerek gösterir. Allah'tan kork uyarısına kulaklarını tıkayarak benliklerini öne çıkaranlar, gururlarına kapılanlar, duygularını ya da nefislerini kendine ilah edinmiş Allah'a kendisine ortak koşmuşlardır zaten. Böylelerine kişi olarak yapacak hiçbir şeyimiz yok. Onları Allah'a bırakırız. Mümin kardeşler olarak uyarırız ve Allah'a bırakırız. Müslümanların toplumu devletine kavuşmuşsa, devlet onların hakkında gerekeni yapar. Onların Allah'ın yasalarına aykırı davranışlarına karşılık gerekli tedbirleri devlet alır. Onların toplumu ifsat etmemeleri, toplumda isyanlarını yaymamaları için her türlü tedbir alır. Zira onlar Allah'tan korkmayarak Allah'a isyan halindedirler. Müslümanlara düşen görev, Allah'a inanmayı Sevmeyi, onun yolundan gitmeyi, hayatın temeli sayarken Allah'tan korkmayı da öğrenmesidir. İslam barışı, güveni, huzurlu bir yaşamı öne çıkarırken Allah'tan korku üzerine kurulan bir yaşam biçimi değildir. Dikkatini çekiyorum. Sadece o manada değildir, Allah'tan korku üzerine kurulan bir düzen değildir ki. İslam kelime anlamıyla barışı, güveni, huzuru öne çıkarır. Bu bir korku imparatorluğu değildir. İslam'ı korku imparatorluğu haline dönüştüren bir anlayışın İslam'la hiçbir ilgisi yoktur. Ancak Allah'tan korkulmasında bilmek gerekir. Allah bizi seviyor. Bize türlü nimetler veriyor. Bizi affediyor diye Allah'ın bize karşı davranışlarını istismar edemeyiz. İstismar noktasında benliğimizi, gururumuzu öne çıkaramayız. Çıkaranları da ya doğal haline, yani mesela böyle işte isyan etmiş, gururuna kapılmış nefsini öne çıkarmış ve bu nedenle Allah'tan korkmaz şekilde hareket edenleri doğal haline yani Allah'a sever haline ya da Allah'tan korkar hale getirmekle görevliyiz. Ama ilk önce doğal haline. Kişinin doğal halindedir, yaratılışının gerçeğidir. İkinci hal Allah'ı sever hale getirmeliyiz hedefimiz. En sonunda Allah'tan korkar hale getirmeliyiz. Ama biz her üç aşamadan da geçmeliyiz. Yani insanın doğal halini kendimizin ve insanların bilmeliyiz. Allah'a sevmeliyiz ve bu sevgimizi istismar ederek Allah'a asi olmanın iyi bir şey olmadığını bu nedenle sevdiğimiz Allah'tan korkmamız gerektiğini anlamalıyız. Ama ilk önce bu konuda kendimiz iyi bir bilgiye, iyi bir eğitime sahip olmalıyız. Öncelikle biz hayatımızda gerçekleştirerek Allah'a sevmeyi, yolundan gitmeyi, Allah'tan korkmayı mümin kardeşlerimize göstermek, topluma hissettirmek zorundayız. İçinde yaşadığımız toplum Allah'a isyanı kendine din edinmiş topluluk olarak görünüyor. Yalan, riya, ikiyüzlülük, çıkar, birleşme, Müslümanların din anlayışı haline gelmiş görünüyor. Geleceğe hazırlanan Müslümanlar olarak bütün bu olumsuzlukları hayatımızdan silmek zorundayız. Önce kendimiz ne kadar başıbozuk, yanlış anlayış varsa önce kendimiz orada düzelmeliyiz. Buna önce kendimiz karar vererek hayatımızdan silmek, topluma örnek olmak zorundayız. Değilse Allah'tan korkmayanlar olarak birbirimizi Allah'tan korkmaya davet eden insanlar hallederiz. Dikkatinizi çekiyorum. Bu önemli bir sözdür. Dikkat edin. Eğer kendimizi ayetlere göre düzeltip de Allah'ı sever, özümüze döner ve... Allah'ın sevgisini istismar ederek Allah'tan korkmaz hale gelirsek hep birlikte birbirimizi Allah'tan korkmaya davet eden insanlar haline geliriz. Aslında korkmuyoruzdur yani gerçeğinde. Ama herkes birbirine Allah'tan kork, neye böyle yapıyorsun diye suçlar hale gelir. İşte günümüzün göstergesi bu. Günümüzün göstergesi Allah'tan korkmayanlar birbirlerine Allah'tan korkmakla uyarıyorlar. Hemen her birimiz Allah'tan korkmamız gerektiğini unutarak... İnsanları Allah'tan korkmaya davet eder gibi görünüyoruz. Bunun önüne geçmek zorundayız. Önce kendimiz kendi iş dünyamızda bunu hissetmek zorundayız. Bu hissi yaşamımıza aktarmak ve insanlara da yaşarken göstererek hissettirmek zorundayız. Mekke'de eğitilen, Medine'de toplumsal yapıyı kuvvetlendirmek, Medine devletinin temel taşı haline getirmek için Allah'ın eğittiği Müslümanların hangi bilgilerle eğitildiği Ayetlerde de gayet açıktır. Bugün Resulün arkadaşları gibi bizler de bu eğitimden geçmeliyiz. Topluma yönelmeden, toplumu eleştirmeden, toplumdaki insanları yargılamadan önce kendimiz Allah'tan nasıl korkulur konusunda temel bir eğitime tabi olmalıyız. Bunun yolu her ayeti önce kendimize okumalıyız. Her ayetle benliğimizdeki, gururumuzdaki kabarmaları dindirmeliyiz. Ve hiç kimseyi. Yorumlarımıza, anlayışlarımıza ters düştü diye Allah'tan korkmaya davet etmemeliyiz. Amacımız topluma İslam'ın gelmesi ise toplumu kucaklamalıyız. Amacımız Müslümanların çoğalarak geleceğin medeniyetini kurmak ise, amacımız öyleyse Müslümanların çoğalarak geleceğin medeniyetini kurmak ise Müslümanları kucaklamalıyız. Birlikte ayetlerle eğitilmeyi, birlikte Allah'ı sevmeyi, Allah'tan korkmayı öğrenmek. Ben doğru söylüyorum nasılsa diyerek kendi kulelerimizden insanların hatalarını sayıp dökerek Allah'tan korkmalarını söylemek ayeti uygulamak değildir. Doğruyu nasıl, ne zaman, hangi ortamda söyleyeceğimizi bilmek zorundayız. Bunu başardığımızda Allah'tan korkmuş oluruz. Bunu başardığımızda birbirimizi kucaklamış, birbirimizle bütünleşmiş, birbirimizle yükselmiş oluruz. Aksi halde on kişi başladığımız bir yürüyüşte daha yolun sonuna varmadan tek kişi kalırız. Hiç unutma bir mümin kardeş bir gün bana şöyle söyledi. Dedi ki benim gibi inanan bir Müslüman bulsam devrim yaparım. Hangi devrim yapacak? İslam devrimi yapacak. Bu sözü duyunca güldüm ve ona sen hiçbir zaman senin gibi inanan bir Müslüman bulamazsın. Zaten doğal olarak böyle bir şey mümkün değil dedim. Merakla yüzüme baktı zaman niye dedi hemen. Ona. Öncelikle her Müslüman kendi aklıyla, kendi muhakemesiyle, kendi kültürle, kendi yorumuyla, anlayışıyla Allah'a inanır, ayetleri anlar, hayatında uygular. Hiçbir Müslüman diğer Müslümana benzemez. Sen benim gibi diyeceğine Müslümanlar olarak Allah'ın yasalarına uyan Müslüman kardeşlerimiz olsa, etsi günü devrin yaparız deseydin bir nebze doğru olurdu. Ama görüyorum ki sen kendini merkeze almışsın. Benim gibi bir Müslüman olsa diyorsun. Halbuki İslam dininde merkez insan değil ki. Allah'tır. Ayetlerdir. Resulün örnekliğidir. Sen merkez değilsin ki. Deyince şaşırdı kaldı. Bir şey diyemedi. Ama bana beni anlamadın der gibi bakıyordu. Evet belki ben onu anlamamıştım. Ama o da beni anlamamıştı. Onun söylediği yanlıştı. Kendini merkeze almıştı. Şimdi ben Mehmet Çoban olarak benim gibi insanlar olsa dersem e Mehmet Çoban'ın aklına göre herkes ister. Mehmet Çoban'ın muhakemesine göre herkes ister. Böyle şey olur mu? Şurada İsmail kardeş her gün bir şeyler anlatıyor. Kendini merkeze alıp dese ki benim gibi İsmail hakkı gibi bir kişi daha iki kişi daha olsa ben devrim yaparım derse ne diyeceğiz? Sen kendini niye merkez alıyorsun demeyeceğiz mi? Sen kimsin yani? Sen de mümin kardeşlerden bir tanesin diyeceğiz yani. Merkez alma kendini diyeceğiz. Burada İslam'da merkez alınacak şey Allah ayetler ve Resul'dür. Başka bir şey değildir. Bu arkadaşımız belki başka şekilde ifade etmek istiyordu ama söylediği yanlıştır. Bir Müslümanın kendisini merkeze alarak, benim gibi inananlar olursa, bir Müslüman topluluğun kendilerini merkeze alıp bizim gibi inananlar olursa dediği gün, İslam ortadan kalkar dediğimizi çekiyorum. Bir cemaat, bir tarikat, bir mezhep veya bir grup, bir şey bizim gibi inananlar olsa bu iş bitti dediği zaman o da biter. İnsanların, toplumların kendilerini merkeze almaları Allah'ın ilahlığı yerine insanların, toplumların ilahlığa soyunmaları olur. Artık bu noktada ne insanlar ne de toplumlar Allah'tan korkmuyorlardır. Çünkü Allah'tan korkanlar asla kendilerini veya içinde bulundukları toplumları merkeze almazlar İslam adına. Allah'tan korkmayanlar ise kendilerine korkacak, kendilerinin korkutacakları başka şeyler bulunurlar. Yani kendi ilahlarını oluştururlar. İşte toplumda görüyorsunuz klasik din anlayışında. Allah'tan korkmayanlar insanları korkutacak şeyler arıyorlar. Sakın ha! Bak şöyle düşünürsen seni ulema alimler çarpar. Sen şöyle olursan şöyle olur, böyle olur. Bakın öyle bir korkutma noktaları var ki sen filanca inanmıyor musun? O zaman sapıtırsın sen, dinden çıkarsın. Çarpılırsın ya! diyor bak. Korkutma noktasına bakınız. Bir insanın çarpmasıyla korkutuluyor. Bir grubun, bir anlayışın çarpmasıyla korkutuluyor. Neden? Çünkü Allah'tan korkmadıkları için kendilerine korkulacak ve korkutacakları başka şeyler bulurlar. Yani kendi ilahlarını oluştururlar. O nedenle öncelikle bizim kendi eğitimimizi doğru yaparak kişisel gelişimimizde Allah'a ayetlerine teslim olan, Rasul Muhammed'i e örnek alan müminler nasıl oluru göstermemiz gerekir. Allah'tan başkasıyla korkutmayan, Allah'tan başkalarını korkutulacak noktaya getirmeyen, Allah'ı seven, onun yoluna giden, sadece Allah'tan korkacak inanca, bilince sahip müminler olduğumuz gün, o zaman o Müslüman kardeşlerin oluşturacağı Müslüman bir ümmeti düşünebiliriz. Allah'ın ipinde buluşan bir İslam birliğini, bir Müslüman birliğini, bir Müslüman, birliğini, bir Müslüman ümmetini düşünebiliriz. Ama insanlar, toplumlar kendilerini merkeze aldığı zaman o zaman dağılır gider. İnşallah Allah'ın istediği şekliyle Allah'ın ayetlerinde buluşan, önce kendilerini uyararak mümin kardeşlerini uyaran insanlardan oluruz ve bu yolda da başarılı oluruz. Sunumumuz burada bitti arkadaşlar. Bugünlük bu kadar haftaya devam. Allah'ın selamı üzeriniz olsun. İyi geceler dileyim.